Beşinci mertebey-i nuriyeyi hasbiye. Yine bir vakit hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı. Nazarı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm ömrüm koşarak gidiyor. Ahire yakınlaşmış hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki hay ismine dair risalede izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetdar faydeleri Böyle çabuk sönmeye değil, belki pek uzun yaşama layıktır diye müteellimâne düşündüm. Yine üstadım olan, hasbunallahu ve ni'melvekîl ayetine müracaat ettim. Dedi, sana hayatı veren zatı ı hay göre hayata bak. Ben de baktım, gördüm ki, hayatımın bana bakması bir ise, zatı ı hay ve muhiyye bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise, hâlıkıma ait bindir. O cihet uzun zaman, belki zaman istemez. Bir an yaşaması yeter. Bu hakikat, Risale-i Nur'un risalelerinde bürhanlar ile izah edildiğinden, burada dört mesele içinde kısa bir hülasası beyan edilecek. Birinci mesele, hayatın mahiyeti ve hakikati, Hay-i Kayyum'a baktığı cihetle baktım, gördüm ki, mahiyeti hayatım Esma-i definelerini açan anahtarların mahzeni, ve nakışlarının bir küçük haritası ve cilvelerinin bir fihristesi ve kainatın büyük hakikatlarına ince bir mikyas ve mizan ve hay-i kayyumun manidar ve kıymettar isimlerini bilen, bildiren, fehmedip tefhim eden yazılmış bir kelime-i hikmettir anladım. Ve hayatın bu tarzdaki hakikatı bin derece kıymet kazanıyor ve bir saat devamı bir ömür kadar ehemmiyet alır. Zamanı olmayan zatı ı münasebeti cihetinde uzun ve kısalığına bakılmaz. İkinci mesele. Hayatın hakiki hukukuna baktım, gördüm ki hayatım rabbani bir mektuptur. Kardeşlerim olan zihûr mahlukata kendini okutturur, yaradanı bildirir bir mütealageahtır. Hem Halik'imin kemalatını teşhir eden bir ilannameliktir. Hem hayatı yaratanın hayat ile ihsan ettiği kıymetler, hediyeler ve nişanlar ile bilerek süslenip her gün tekrar eden resmi küşatta müminane, şuurdarane, şakirane, minnetdarane, padişahı bi misalinin nazarına arz etmektir. Hem hatsizci hayatların haliklarına vasıfane tahiyatlarını ve şakirane tespihat hediyelerini anlamak, müşahede etmek. Ve şehadetle ilan etmektir. Hem lisanı hal ve lisanı kal ve lisanı ubudiyet ile hay kayyumun mehasini rububiyetini izhar etmektir. İşte bunlar gibi hayatın yüksek hukukları uzun zaman istemediği gibi, hayatı bin derece ila eder ve dünyevi olan hukuku hayatiyeden yüz derece daha kıymettardır diye ilmel yakîn ile bildim ve dedim. Subhanallah, iman ne kadar kıymetdar ve hayattardır ki, hangi şeye girse canlandırır ve bir şulesi böyle fani hayatı, bakıyanı hayatlandırır, üstündeki fena siler. Üçüncü mesele, hayatımın halikime bakan fıtri vazifelerine ve manevi faydelerine baktım, gördüm ki, hayatım, hayatın halıkına üç cihetle aynadarlık ediyor. Birinci vecih, hayatım, acz ve zaf ile ve fakr ve ihtiyacı ile, hâlık-ı hayatın kudret ve kuvvetine ve gına ve rahmetine aynedarlık eder. Evet nasıl ki, açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun ile hararetin mizan dereceleri bilinir, öyle de hayatımdaki hadsiz acz ve fakr ile beraber, hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hatsiz düşmanlarımı def etmek noktasında halkıımın hatsiz kudret ve rahmetini bildim, sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım. İkinci veci, hayatımdaki cüzi ilim ve irade ve sem ve basar gibi manalarıyla halkıımıın külli ve ihatalı sıfatlarına ve şuğtına aynı darlıktır. Evet ben kendi hayatımda ve şuurlu fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok manalarıyla bildim ki bu kainatın şahsımdan büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyasta Halık'ımın muhit ilmini, iradesini, sem ve basar ve kudret ve hayat gibi evsafını ve muhabbet ve gazap ve şefkat gibi şuunatını anladım. İman ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir marifet yolunu daha buldum. Üçüncü vecih. Hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan Esma-i İlahiye'ye darlıktır. Evet, ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça yüzer tarzda mucizane eserler, nakışlar, sanatlar görmekle beraber çok şefkatkârane beslendiğimi müşahede ettiğimden beni yaratan ve yaşatan zat ne kadar fevkalade sehavetli, merhametli, sanatkar, lütufkar, ne derece harika iktidarlı, tabirde hata olmasın, maharetli, hüshyar, işgüzar olduğunu iman ile bildim. Tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tazim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Ve kainatta en kıymetli mahluk, hayat olduğunun sebebini ve her şey hayata musahhar olmasının sırrını ve hayata karşı herkeste fıtri bir iştiyak bulunduğunun hikmetini ve hayatın hayatı iman olduğunu ilmel yakîn ile anladım. Dördüncü mesele, dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir diye yine bu hasbunallahu ve melveki ayetine baktım, gördüm ki, bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Yani beni yaratan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahim'in mahluku ve masnuu ve memluku ve terbiye gerdesi ve nazarı altında olmasına ve ona her vakit muhtaç bulunmasına ve o ise hem Rabb'im hem ilahım hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli bulunduğuna kat'i imanım öyle kafi ve vafi ve elemsiz ve daimi bir lezzet ve saadettir ki tarif edilmez ve elhamdülillahi ala nimetil iman ne kadar yerindedir diye ayetten fehmettim İşte hayatın hakikatına ve hukukuna ve vazifelerine ve manevi lezzetine ait olan bu dört mesele gösterdiler ki hayat zatı baki hayy kayyum'a baktıkça ve iman dahi hayata hayat o ruh oldukça hem beka bulur hem bâkî meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır. Daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye bu ayetten dersimi aldım ve niyet ve tasavvur ve hayalce bütün hayatların ve zihayatların hayatların namına hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim.